Geçen gün bir olay yaşadı. Biz de Hacıvat'la oturduk. Bu olayı sizler için canlandırmaya karar verdik. Dilleyin efendim. <gülüyor> Buyur. İyi günler bey amca. Ben curcuna e pazarlamadan geliyorum. Ne pazarlamamı? Benim işim olmaz pazarlama ile Sadece alışveriş yaparak mutlu olanlardan değilim ben tasarruf benim için birinci planda gelir. Tüketim çılgınlığına alet olmamaya kararlıyım. Olma beyamca amca, olma. Bak dikkatini çekerim. Biz kapıdan satış yapan bir şirket değiliz ha. Sadece anket düzenleyip... ...bunun sonucunda hediyeler dağıtıyoruz anadın mı? İyi ne güzel, benim konuyla ne alakam var? Siz konumuzun ana fikrisiniz bey amca. Anketimizi doldurmak ister misiniz? Ee, ben e, şey e, birazdan dışarı çıkacaktım. Fazla vaktinizi almaz ki, kısacık bir şey. Ben soracağım bey amca, sen de cevaplayacağını aradın mı? Tamam tamam, cevaplayalım bari. Adınız? Karagöz. Sade mi? Yok kıymalı. Ama benim ıspanaklım daha lezzetli olur. Şakacı bir bey amca. <gülüyor> yani soyadınız itibarıyla. He soyadı. Yani bana namı diğer Kara göz derler. Soyadım Balkaba. Kara Gözü Balkaba. Mesleğiniz var mı? Yoksa ev hanımı mısınız be amca? Hayır aslında ben balerinim. Son zamanlarda kilo alınca mesleğimi yapamaz hale geldim. Evladım sen bana şakacı diyorsun, sen daha bir kamera şakası duruyorsun. Pardon bey amca, evlerde genellikle hep ev hanımlarıyla muhatap oluyoruz da... ...meslek var mıydı sizin bey amca? Var var, ahşap üzerine çalışıyorum. Yapı, oyma filan. Ahşaptan anlıyorsunuz yani. Anlarım. Bazı ahşaplarla konuşurum hatta. Bazı ahşaplar anket yapmak isterler. Onu filan cevaplarım. <gülüyor> Şakalar havada uçuşuyor be. Yahu evladım benim hiç vaktim yok. Bitti mi anket? Bitti Bey amca. Bu anketi yapmamızın sebebi... ...mahallemizin tüketici profilini çıkartmak. İleride üreteceğimiz malzemelerde... ...bu müşteri profiline güveneceğiz yani. Bir nevi araştırma safhası yani bu. Evet. Ve şimdi gelelim senin yüzünü güldüreceğini düşündüğüm... ...hediyemize. Diyorum ya. Yapma ya. Bak bu güzel oldu işte. <gülüyor> Tabii ki. Ufak bir yarışma sonunda bizden büyük bir... ...hediye kazanabilirsin. <gülüyor> i̇yiymiş, iyiymiş. Nasıl oluyor şimdi bu? Şöyle. Öncelikle şu elimde gördüğün kağıtları okuyup, altına adını, soyadını yazıp bir imza çakıyorsun. Sonra da... Ya bu imza bizi bozmasın e, lan. Yok canım, yok. Ne bozması amca? Öyle bir şey değil bu. Sen bizi öyle kandırıkçı şirketlere falan karıştırma ha, aman! Şuna baksana sen, bende hiç dolandırıcı tipi var mı ha? Bakayım, yok canım estağfurullah. İmzanı attıktan sonra ben elimdeki çantadan üç tane mektup çıkartacağım. Çantadaki mektuplardan yarısının içindeki kart boş, üstünde hiçbir şey yazmıyor. Yarısında da içindeki kartın üstünde şirketimizin ürünlerinden birinin adı yazıyor. Sen elimde tuttuğum üç mektuptan birini seçeceksin. Eğer üstünde ürün yazan kartı seçtiysen... Kazanıyorum öyle mi? Evet. Ancak... ...bunun yanı sıra şirketimizin güvencesiyle bir ürünü de satın almak durumunda kalıyorsun yani. Eğer e, kartın üstünde hiçbir şey yazmıyorsa o zaman ne oluyor? İşte o zaman senin istediğin ürünlerimizden birini şirketimiz sana hediye ediyor. <gülüyor> Vay be organizasyona bak. Peki ya ben e, hediyeyi beğenmezsem? Beğenmeyeceğini sanmam. Aslına bakarsan bu hediyeden de öte. ...kazandığın ürünü sen kendin seçeceksin. Nasıl yani? Ben sana ürün kataloğumuzu göstereyim. Camaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli sıfırge gibi... ...tatmin edici fiyatta ürünlerimizden birini seçebilirsin. Son derece pahalı ürünlerdir bunlar ha. Ee, i̇yi de, ya kart boş çıkmazsa? O zaman yazanı hediye olarak alıyorsun. Alttaki ürünlerimizden birini satın alıyorsun... Adı yazan ürünlerimizden en pahalısının fiyatı 999 jeniliradır. Üstelik sattığımız ürünler için 6 ila 12 taksitlik seçeneklerimiz de var bey amca. Ee, anlıyorum. Evet yarışmamıza katılmak ister misin bey amca? Ee, şey, ne desem, Sade bir imza. ...ve bir bulaşık makinası kazanabilirsin. Yani hakikaten bilemiyorum ki. Bence bugün şansına göre bey amca. Ee, ta tamam tamam. Ee, yarışmaya katılacağım. İmzayı at hemen yarışmaya alalım seni. Ee, atalım bakalım al. Şimdi bu üç karttan birini seçiyorum öyle mi? Evet. Umalım ki boş çıksın. Boş çıkarsa istediğin hediye senin. Ben boş çıkacağını hissediyorum Beyamca. Hadi bakalım, hangisi hayırlıysa o gelsin. <gülüyor> ee, ne çıktı be amca? Dur bakayım, tost makinesi. Evet, durcuna e pazarlamadan bir adet tost makinesi kazandın. Tebrik ederim seni. Ne oldu şimdi ya, ben anlamadım. Cürcün'e pazarlamadan bir adet tost makinesi kazandın. Bir adet de, kendi istediğin ürünü satın alma fırsatı yakaladın. Ay <gülüyor> ne alayım bilmem ki. Çok uygun ürünlerimiz var. Bak, az önce adı geçen ulaşık makinesi harikadır. Ee, yok yok, kalsın. Ver bakayım şu katılığı. Şu mikrodalga fırının fiyatı ne kadar? En ucuz ürünümüzdür o. Hayır, ne 599 kadar? 599 ytl. Oha, mikrodalga fırın için o kadar para çok değil mi? Sen benimle mikrodalga mı geçiyorsun evladım? Evet, yani hayır. Yok kardeşim, ben bir şey almayayım. istemiyorum hediye falan. Hadi iyi günler. Siz bilirsiniz ama imza attığınız için evramı iptal edemem. Muhakkak bir şey almanız ya da bana bir ücret ödemeniz şart. İyi de bunu ilk başta imza etmadan önce niye söylemedin? Sözleşmemizde yazıyor beyamca. İyi okumadan niye imza atıyorsun? Doğru. Sana ahşap dedim ama asıl odun ben çıktım. Alalım artık mikro dalga fırını. Ha şöyle. Buyur bakalım hediyen. <gülüyor> Bir tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyor bey amca. Sadece alışveriş yaparak mutlu oluyor bazı insanlar. Biz de zor durumdayız. Hangisine yetişeceğim? Tasar her zaman birinci planda olmalı bey amca. Ee, sanki bu dediklerini bir yerden hatırlıyorum ben. Geçmiş olsun ee, aman hayırlı olsun bey amca. Ya, ya hayırlı olsun. <gülüyor>